Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim Rabbimize hamdolsun bir cumartesi gecesine daha eriştik. Bahsimiz kardeşlik ahlakı, konumuz kardeşliği yıkan en amansız düşman gıybeti bir derdimizi, bir hastalığımızı hem de ciddi bir hastalığımızı konuşacağız. Hayatımızda artık ciddi bir yer edinmiş bir hastalığı konuşacağız. Öyle ki İslam toplumu dediğimiz, özlediğimiz o güzel toplumu, o cemaati oluşmasına engel olan büyük bir hastalığı bugün konuşacağız. Geçen hafta ırkçılığı konuştuk. O da kardeşliği yıkan şeytani bir hastalıktı. Elbette ki sadece hastalıklar iki tane değil. Irkçılık ve bugün işte gıybeti dediğimiz zaman kardeşliğin önündeki engeller bu iki hastalıktan ibaret değil. Ancak ırkçılık da gıybet de çok önemli iki hastalık. Bakın biz bugün Kur'an'a Şöyle bir nazarla baksak desek ki ey aziz kitabımız bize kardeşliği yıkan hastalıklar nedir? Onları bir ver böyle bir soruyu sorsak Kur'an'ımıza ırkçılık dışında onu geçen hafta aldık zaten o müstakil olarak da ele alınmalıydı zaten. 10 tane hastalık sayacak Kur'an bize. Ben bu hastalıkların hepsini anlatacak değilim çünkü size daha anlatacağım çok daha farklı bahisler konular var. Onun için bunları sizlere emanet edeceğim. Birer tane de numune ayet vereceğim. Bu hastalıkların Kur'an'daki yerini karşılığını bulmak için. Ama ne hastalıklar sadece bunlardan ibaret ne de verdiğim ayetler o hastalıkla alakalı sadece birer ayettir. Sadece numune olsun diye onları size emanet edeceğim. Siz inşallah diğerlerine bakacaksınız. Kardeşliği yıkan temel hastalıklardan bir tanesi ayıplamak ve aşağılamaktır. Kardeşinin ayıplarını ortaya koymak ve onu toplum içerisinde onurunu, izzetini ayaklar altına almaktır. Fussilet suresi 34-35. ayetler. O hastalığa farklı bir çerçeveden yaklaşır. Menfi olarak nasıl olması gerektiği konusunda güzel bir ipucu bize verir. İkinci hastalık alay etmek, karalamaktır. Bunun da ne kadar acı neticeleri olduğunu sizler de etrafınızdan görüyorsunuz. Hucurat suresinin 11. ayetinde de hiçbir tefsire de ihtiyaç bırakmayacak şekilde bu alaya almanın, karalamanın ne kadar Allah katında kötü bir şey olduğu ve kardeşliği yıkan bir şey olduğunu bizlere öğretir. Üçüncüsü koğuculuk yapmak, laf taşımak. Kalem suresinin 11. ayetinde de bu anlatılır. Bunun Kur'an'daki karşılığı nemimedir. Nemime birinden laf alıp başka birine götürmektir. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de Bukhari'de geçen hadiste nemime yapan cennet yüzü göremez diyor. Çok ciddi bizi sarsması gereken uykularımızı kaçırması gereken bir şeydir. Ondan alıp ona laf götürmenin Allah katında ne kadar ağır bir cürüm olduğunu ve kardeşliği yıkan nasıl bir hastalık olduğunu bu ayet ve yine Bukhari'de geçen biraz önce size aktardığım hadis ve onun dışında yine hem Kur'an'da hem de aleyhissalatü vesselam efendimizin kutlu beyanlarındaki izahları meselenin ciddiyetini ortaya koyar. Dördüncüsü suizanda bulunmak, kötü düşünceler beslemek. Yine Hucurat Suresinin 12. ayetinde bunu görürüz. Beşincisi iftira atmak, atılmış iftirayı yaymak. Buna ait de Nisa suresinin 112. ayetinde çok ciddi bir uyarı okuruz. İftira atmak sen atmadın, başkaları attı, sen de onu yaydın, sen de onu reteledin, sen de onu beğendin. Siz artık ahir zaman Müslümanlar olduğunuz için sizin bazı modern ifadeleri de bunun altına eklemeniz lazım. İftirayı yaymak ille de birinden o iftirayı alıp başka birine ulaştırmaktan ibaret değil bir de bu işin böyle bir ayağı var bunu da unutmamak gerekir. Altıncısı kibirlenmek, büyüklenmek Lokman aleyhisselamın oğluna olan o güzel vasiyetlerinden okuruz biz bunu. Lokman suresi 18 ve 19. ayetler yedincisi çirkin lakaplar takmak ve incitmek. Karşıdaki insanın şerefine, izzetine, onuruna, insan olma onuruna dil uzatacak. Toplum içerisinde onu küçük düşürecek. Ve o söylendiği zamanda rahatsız olacak lakaplarla onu anmak. Buna ait de ayeti de söyleyelim yine Hucurat Suresi 11. ayet. Sekizincisi çirkin sözler söylemek ve sövmek. Bu da biliyorsunuz Müslümanın yapmaması gereken bir şey ama ne yazık ki yapılan bir şey yapıldığı için kardeşliği zedeleyen bir şey En'am suresi 108. ayette buna ait bazı bilgileri veriyor bize 9. lanet etmek beddua etmek Müslümanın başka bir Müslümana lanet okuması beddua etmesi Bakara suresi 89. ayet yine işin farklı bir cephesinden Farklı bir veçhesinden buna ait bilgiyi verir bize. Onuncusu gıybet etmek, gıybete talip olmak ki zaten konumuz bu. Hucurat suresi 12. ayette bu meselenin en mühim ayetlerinden bir tanesi. Bu 10 hastalık siz buna ırkçılığı, asabiyeti de ekleyin. Bu 11 hastalık kardeşlik dediğimiz üzerimize farz olan bir lüks değil. Olmazsa olmaz bir esas olan ve gerçekten de bunu yıktığımız zaman Allah katında yarın çok büyük bir cürüm işlediğimiz için zorlanacağımız bir alan olan o özlediğimiz İslam cemaatinin kurulmasına engel olan hastalıklar bunlar. Cenab-ı Hak hepimizin içinden bu tarz hastalıkları atsın ve bizi gerçek manada birbirimize kardeş kılsın. Irkçılığı ayrı ele alalım dedim ya onu, onu geçen ders işledik o orada kalsın. Bugün saydığım bu 10 tane hastalıktan gıybet en amansız hastalıktır. Ve gerçekten de bu saydıklarımın içerisinden en ciddi bir biçimde topluma zarar veren de budur. Yine bir başka husus daha söyleyelim diğer 9 tane hastalığı da tetikleyen gıybettir. Onun için gıybet amansız bir hastalık olarak ve İslam kardeşliğini yıkan yıkıcı bir unsur olarak ele alınmalıdır. Bugün İslam toplumunun içinde bulunduğu sıkıntıların kaynağına indiğiniz zaman bunu görürsünüz zaten. Biz de zaten bunu biraz konuşmuş olacağız. Şimdi ben asıl konumuza girmeden yine konumuzla yakından alakalı bir hususa daha sizi götürmek istiyorum. Ara ara size söylediğim ve çok daha fazla söylemek zorunda olduğum, her söylediğim zaman da altını çizdiğim bir hakikat var. Nedir o? Bir Müslümanın, bir müminin değerler sıralamasını sadece ve sadece Allah ve Resulü oluşturur. Biz kendi kafamıza göre bu iş bundan daha mühimdir, daha değerlidir. Bu işin sıralaması şuradadır, burada olmalıdır deme hakkına sahip değiliz. Bugün bunu dediğimiz için başımıza işte gelmeyecek gelmeyen iş kalmıyor. Böyle bir şeye hakkımız yok. Allah koyar bir şeye değer sıralamayı o tayin eder. Onun peygamberi onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tebyin görevinin bir gereği olarak o değerler sıralamasının nasıl anlaşılması gerektiği konusunda bize ipuçları verir. Dolayısıyla biz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Tebliğ ve tebyini çerçevesinden değerler sıralamasını öğreniriz. Ona göre de hayatımızı tanzim ederiz. Etmek durumundayız, etmek zorundayız. Cenab-ı Hak ona da on konuda da bizlere yardımda bulunsun. Şimdi hepinizin bildiği bazı hususlar var. Mesela israf etmek haramdır değil mi? Ve bir müminin hayatında da olmaması gereken bir şey. Faiz yemek haramdır değil mi? Ve bir müminin hayatında da olmaması gereken bir şeydir. Yetimin malını el uzatmak haramdır. Yine bir müminin asla yapmaması gereken bir şeydir. İlahi ahir uzatın. Bunların haram olduğunu biliyoruz biz. Ancak Allah katında bu saydıklarım ve daha sayamadığım nice şeylerin haramiyet derecelerinin ifadelerine dikkat kesilmemiz gerekir. Çünkü oradaki o ifadeler meselenin Allah katındaki değerler sıralamasını bize verir. Ne demek? Diyelim ki israf etmek. Haram haram da bakın İsra suresi 27. ayette istisnai bir ifade olarak Rabbimiz israf edenleri şeytanların kardeşleri olarak nitelendiriyor. Dehşet bir ifadedir bu. Başka bir yerde yok bu. Kur'an sadece ve sadece Burada İsra suresinin 27. ayetinde israf edenlerin şeytanların kardeşleri olduğunu söylüyor ki işte israf meselesinin Allah katındaki değerler sıralamasında nerede durduğuna dair bir ipucudur bu. Yine mesela Bakara suresi 275. ayette faiz yemek haram ama ne diyor Cenab-ı Hak? Faiz yiyenler kabirlerinden Şeytan çarpmış gibi kalkacaklar. Allah Allah. Bu böyle işte. Bakın meseleyi sadece haramiyet noktasında bırakmıyor Rabbimiz. O el hakim ya. Hikmetle anlatır meseleleri bize. Meseleyi böyle de anlatarak o sıralamada da nerede durduğunu bizim nazarımıza verir. Nisa suresinin 10. ayetinde yetimlerin mallarını yiyenlerin karınlarını ateşle doldurduklarını söyler, dehşet bir ifade insanı ürküten, korkutan o harama yaklaşırken bazı şeyleri hatırlayıp bu manada kendisini hizaya çekmesi gerektiğini anlatan ifadelerle gelir, Enfal suresi 16. ayette savaştan kaçanların Allah katında büyük bir gazaba ve cehenneme düşer olacakları söylenir. Ve ila ahir neler neler söylenir bu konuda baktığınız zaman göreceksiniz. Gelin gıybet meselesine. Nedir Cenab-ı Hak Hucurat suresinin 12. ayetinde? Ölmüş kardeşinin etini yemek yine istisnai bir ifadedir. İnsanı tiskindiren bir ifadedir. Kur'an öyle söylüyor devamında. Ve kelih tumuhu. Bak kelih gördünüz. Evet çok zor bir şey ama bu böyledir. Siz eğer gıybet yaparsanız ölmüş kardeşinizin etini yemiş gibi olursunuz. Peki o kardeşimizi kim öldürdü? Gıybet yapan öldürdü. Önce gıybet yapan o kardeşini manen öldürdü. Sonra oturdu onun cesedinin parça önüne parça parça o cesetten aldı ve yedi. Şimdi gıybet yapan gıybet yaptığını manen öldürüyor ya öldürdükten sonra onun cesedinden parça parça yemesiyle kendini de öldürüyor. Hatırlar mısınız bilmem bundan 3-4 sene öncesine ama içinizde bence hafızası o kadar güçlü olan kardeşlerim var. Can eh emniyeti diye bir ders yapmıştık biz o yıllarda ve can emniyeti meselesi altında biz gıybet meselesini işlemiştik. Çünkü gıybet can emniyeti meselesidir hem kişinin kendisiyle alakalı hem de karşıdaki insanla alakalı böyle olduğu için can emniyetine bu manada bir tecavüz var. İnsanın karşıdaki mümin kardeşiyle alakalı bir hususu ve kendi canına da bu manada manen kastettiği için o mesele o başlık altında işlenebilmesi için biz bir şey yapmıştık ve o derste de bazı şeyleri işlemiştik. Şimdi ölmüş kardeşinin etini yemek meselesinden biz anlıyoruz ki gıybet amansız bir hastalık yani ney? Kanser. Yani vücudu yıkan bitiren bir virüs sadece virüs o vücutta kalmıyor. Bu bulaşıcı bir hastalık birine bulaştı mı o ona bulaştırıyor o ona bulaştırıyor bir bakıyorsun bir toplumu tamamen yok edecek bir hale geliyor. Zaten bunu bizim resimlendirmeye gerek yok halimizden siz anlayın nasıl yayıldığını görüyorsunuz. Gıybet onun için öldürmekten beterdir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gıybeti gitalden beter görmesi bundan dolayıdır. Burada bir şey daha söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem ama bunu söylerken şimdi biraz önce söyle, biraz sonra söyleyeceğimin değerini düşürmüyor. Gıybetin şiddetini nazara vermek için bir şey söylüyor. Gıybet zinadan eşettir diyor. Zinadan daha şiddetlidir neden? Çünkü gıybet yapan iki kişidir. E affedersiniz zina yapan birbirlerine verirler zararı. Ama gıybet varsa ortada o topluma mal edilecek bir durum olduğu için onun tesiri, onun etkisi daha fazladır. Şöyle bir tanım da vereceğim onu unutmayacaksınız. Gıybet günahların en münafığı, en kötüsü, en alçağı ve en fecisidir. Bunlar da yine sallallahu aleyhi ve sellemin çeşitli hadislerine dayanıyor. Bir daha tekrar edeyim bunu. Günahların en münafığı, en kötüsü, en alçağı ve en fecisidir. Neden olduğunu Hucurat Suresinin 12. ayeti bize veriyor. Peki bunlar sizin benim bilmediğim şeyler değil ki benim canım kardeşlerim. Hepimiz biliyoruz. Ben bilineni söylüyorum. Malumun ilanı bu aslında. Hepimiz bunu ve daha ötesini de biliyoruz bilmemize rağmen niye gıybet ediyoruz asıl sorulması gereken soru budur Ölmüş kardeşimizin etini yemek gibi bizi tiskindiren kerih gördüğümüz bir şey olduğunu bilmemize rağmen Ve bugün İslam kardeşliğin altına konulan dinamitin bu olduğunu bilmemize rağmen hangi birimiz gıybet etmiyor ki şöyle bugünün muhasebesini sabah namazından başlayın getirin vakit yassıya yaslandı yassıya kadar kendi iç dünyanızda bir muhasebesini yapın yapılıyor yapmayan yok yapmayan olmadığı için zaten halimiz böyle peki bu kadar cürüm olduğunu amansız bir düşman olduğunu kanser olduğunu virüs olduğunu bilmemize rağmen niye yapıyoruz acayip tatlı bir şey gıybet Şeytan böyle bizim içimizden giriyor ve bize yaptırmadan bizi patlatacak bir noktaya getiriyor. Böyle bir şey. Et ya bu et nasıl yenirse öyle düşünün. Pirzola mı bu bonfile mi bu neyse ve şeytan inanılmaz derecede baharatlarını güzel koyuyor. Kokusu o biçim eğer siz manen bir seviye kazanmamışsanız Şeytanın o ambalajına kapılıyorsunuz getiriyor önünüze sunuyor of ne biçim ziyafet sofrası diyorsunuz ne yediğinizi bilmeden unutturarak size bunu yaptırıyor. 10 dakika mı yaptırır yarım saat mi yaptırır bir saat mi yaptırır ne kadar yaptırırsa artık bazıları bu işte mahirdir bayağı işi gücü gıybettir onlar ayrı zaten Allah onlara daha farklı bir biçimde katından merhamet etsin. Zor bir şey ama şeytan bunu süslü göstere göstere göstere herkesin bu manada ayağını kaydırma adına bir şeyler yapar. İşte biz bugün biraz daha meselenin farklı bir boyutuna dikkat çekerek. Mesela diyelim ki nasıl kurtuluruz bu hastalıktan? Nasıl tedavi edebiliriz? Bunlara biraz belki dikkat çekerek şeytanın bu aldatmacasına hayır diyebilecek la diyebilecek bir şeyleri sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin o muhteşem hayatından öğrenmeye çalışacağız. Çünkü peygamberimizin bu manadaki bize söyleyeceği şeyler belki biraz bize farklı etki edecek etki edecek. İnşallah ona göre de farklı bir iyileşmeye bizi götürecek. Nedir gıybet? Yani ne yaparsak biz gıybet etmiş oluruz. Bunu bir kere tam olarak Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'e tespit ettirmemiz gerekiyor. Sahabe soruyor ya Resulallah gıybet nedir? Allah Resulü Aleyhissalatü da cevap veriyor. Gıybet din kardeşini gıyabında hoşlanmadığı bir şey ile anmandır. Tarif nebevi bir tariftir dikkat buyurun. Din kardeşini Gıyabında hoşlanmadığı bir şeyle anmandır Ebu Davud'da Müslim'de onlarca başka hadis kaynaklarında geçen bir hadis sahabe sarsıldı bizim gibi değil sahabe sarsıldı çünkü çok önemli bir şey söyledi. Takatleri zorlayacak bir şey söyledi. Sahabenin de yaptığı bir şey söyledi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o hastalığı zaten tedavi etmek için söylüyor. Sahabe sarsıldı ve sordu. Ya Resulallah dedi. Söylenen ayıp eğer o kardeşimizde varsa yine gıybet olur mu? Ne dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Eğer söylediğin şey onda varsa o gıybet olur. Yok eğer yoksa o zaman... İftira olur bakın Esma binti Yezide bir de Muaz ibni Cebele iki sahabi efendimizden bize nakledilen buna benzer bir rivayette hem iftira hem gıybet olur yani sen bir mümin kardeşinin gıyabında arkasında onda olmayan bir özelliği söylediğin zaman onun adı gıybet Onda olmayan bir özelliği, onda olan özelliği söylesen gıybet. Onda olmayan bir özelliği söylersen hem gıybet hem iftira. Dolayısıyla ben doğruyu söylüyorum diyerek paçayı sıyıramayız. Burada sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Bu hadis mühim bir hadistir. Cevam-ı Kelim olan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gıybetin tarifini bize verdi bu kadar net. Ama ben biraz daha zihinlerimizde netleşsin diye bu hadisten ilham alarak beş tane tanım vereceğim şimdi sizlere. Nedir gıybet? Kişinin arkasından yapılan bir ameldir. Nedir gıybet? Olmayan bir şeyi konuşmak değil olan bir şeyi konuşmaktır. Nedir gıybet? Kardeşin kardeşe yaptığı bir iştir. Nedir gıybet? Kardeşinin duyunca hoşlanmayacağı bir şeyi yapmandır. Nedir gıybet? Dinlenmesi de en az yapılması kadar kötü olan bir hastalıktır. Açalım mı biraz? Mesele miyim? Birincisi neydi? Gıybet kişinin arkasından yapılan bir ameldir. Şimdi geliyor birisi bir şeyler söyleyecek. Nasıl giriyor söz, söze? Ben bunları yüzüne karşı da söylerim. Ya da ben söyledim zaten yüzüne karşı ne ben bunları yüzüne karşı söylerim sözü ne de ben bunları yüzüne karşı söyledim sözü o işi gıybet olmaktan çıkarmıyor. Yüzüne karşı söylersen git söyle bana niye söylüyorsun ya da söyledin yüzüne karşı bana bir daha niye söylüyorsun? Diyelim ki bir kardeşimizin bir kusuru var sen de bir müminsin. Emri bil maruf anil münker yapmakla mükellefsin onu toplum içerisinde söylemiyorsun tam mümin ahlakı bir fırsatını kolluyorsun gidiyorsun o kardeşinin yanına oturuyorsun kardeşim diyorsun şöyle bir kusurum var kardeşçe mümin kardeşin bir mümin kardeşini uyarı noktasındaki sorumluluk gereği senin şöyle bir eksiğin var. Ya da daha güzel bir üslupla artık o üslubu nasıl ayarlayacaksan söylersin. O kardeşin de mümin olarak senin o uyarını güzelce karşılar. Artık karşılamasa o onun bileceği iştir. Bitti o orada kalır. Sen onu ona söyledin diye yarın onu ilan edemezsin. İlan etme hakkın yok senin. Çünkü onu yaptığın zaman sen onun şahsiyetini, kusurunu, ayıbını... İnsanların gözlerine nazarlarına vermiş olursun böyle bir şey yakışır mı bir Müslümana? Bugün niye biz emri bil marufu ve nehyanil münkeri hakkınca yapamıyoruz? Bundan dolayı usul uslup tam ayarlanmadığı için böyle böyle bir yanlışın üzerinden de devam edip gidiyor. Şöyle bir şey de var anlatıyor anlatıyor anlatıyor coşmuş artık Allah ne verdiyse o anda aklına ne geliyorsa ara bir cümle. O işi helal edecek sanki ya gıybet olmasın gıybet oldu. Senin gıybet olmasın demenle o iş gıybet olmaktan çıkmıyor kusura bakma. Sen onu söylemeye başladığın andan itibaren o gıybettir. Ya gıybet olmasın sözü sadece bir boş avuntudur. Hiçbir şekliyle o manada o işi gıybet olmaktan çıkarmaz. İkincisi... Gıybet olmayan bir şeyi konuşmak değil olan bir şeyi konuşmaktır. Olmayan bir şeyi konuşmak hem iftira hem gıybet onu söyledik. Olan bir şeyi konuşmak bu gıybet. Bunu yapmama noktasındaki uyarıyı söylüyor. Daha tehlikeli bir şey söyleyeyim mi ben size canım kardeşlerim. Cidden böyle bir tehlikemiz var bizim. Geliyor birbirinin yanına açacak ya sözün perdesini. Bir yerden açıyor sonra bir yerde durduruyor durdurduğu yerde de diyor ki ah bir bilsen daha neler neler var ama ben üzülmeyesin diye sana söylemiyorum hem adamın ocağını batırıyor hem de bu manada o gıybetini yaptığı insana karşı daha farklı ithamların altında bırakıyor. Belki de bir şey yok söylediği o doğru zaten gıybetçi de durur mu söz? Zaten söylemiştir hepsini ama işi dehşetli bir hale getirmek için bir de öyle bir cümle koyuyor ortaya. Öyle bir hale getiriyor ki insanları birbirine düşüren kardeşlik bağlarını zayıflatan birbirlerine düşman kılan bir özelliğe getiriyor. İşte onun için burada dikkat çekilen Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın olmayanı değil olanı bile konuşma noktasındaki hassasiyeti ve gıybetin aslında o olduğuna dair nebevi ihbarı meselenin dehşetini anlamamız açısından önemli. Üçüncüsü gıybet kardeşin kardeşe yaptığı bir iştir. Mümin mümine yapar. Niye burada böyle bir şey geldi biliyor musunuz? Sebebi var. Allah Resulü Cevamül Kelim'dir. Az söz ile çok şey söyler. Burada da bir şey söylüyor aslında. Gıybeti kim birbirine yapar? Birbirlerini tanıyan insanlar. Siz tanımadığınız insanın gıybetini yapar mısınız? Tanımadığın insanlarla hukukunuz yok. Ama bir hukuk varsa orada gıybet var. Mesela. Niye akrabalar birbirlerinin gıybetini yaparlar en fazla da akrabalar yapar akrabalar bayılır birbirlerinin gıybetini çünkü hukukları var her gün görüyorlar birbirlerini birbirleriyle işleri var bir yapının içerisindesiniz bir cemaatte bir dernekte bir vakıfta inanılmaz gıybet kazanı kaynar orada o onun ayağını kaydırmaya çalışır o onu karalar o ona çelme takar, o ona bir şey söyler. Böyle, böyle böyle böyle bir bakarsınız ki orada hayır bereket hiçbir şey kalmaz. Bunlar birbirleriyle hukuku olan insanların birbirlerine yapacağı şeylerdir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona dikkat çekiyor. Mümin kardeşin mümin kardeşe. Peki burada ulema haklı olarak şu soruyu soruyor. Bir müminin kafirin gıybetini yapması caiz midir? Evet cevap değildir kafir bile olsa bir mümin başka bir kafirin kendi dininden olmayan birinin gıybetini yapamaz. Neden biliyor musunuz? Dil alışmasın, boşa zaman gitmesin, bu manada farklı şeyler ortaya çıkmasın. Toplum senin üzerinden gıybeti öğrenmesin, kötülüğün reklamı yapılmasın, Müslüman ahlakına aykırı olan şeyler ortaya çıkmasın daha neler neler. Bizim mezhebimizin imamı olan başımızın tacı İmam Ebu Hanife'yi gıybet noktasındaki hassasiyetiyle bize bizlere tanıtırken kitaplar şöyle bir cümle kullanırlar. O ne düşmanlarının ne de kafirlerinin kafirlerin asla gıybetini yapmazdı. Ona ittiba edenin de ondan alacağı en önemli ders de olmalıdır aslında. Allah o şuura bizleri de erdirmiş olsun inşallah. Dördüncüsü gıybet kardeşinin duyunca hoşlanmayacağı bir şey yapmandır. Arkadan konuşuyorsun diyorsun ki falanca kardeşim çok iyi. Ne kadar güzel Allah'a karşı yakınlığı var. Allah'tan korkan birisi. Helala harama dikkat eden birisi iffetli bu tarz şeyler gıybet değil istediğin kadar de dedikçe duadır dedikçe duadır yani illa bir şey demek istiyorsan bunu de bu manada bunları söylemen gıybet değil güzellikleri söylemen hüsnü zannedip bazı şeyleri güzel görmen dua niyetiyle bazı şeyleri söylemen gıybet sayılmaz yani sen böyle dolmuşsun diyelim ki boşalmak istiyorsun konuşmasan çatlayacaksın ah sana bir imkan bunları söyle bunlar gıybet değil Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu hadiste bunu da söylüyor beşincisi gıybet dinlenmesi de en az yapılması kadar kötü olan bir hastalıktır şimdi bir şey daha diyeceğim burada Gıybet de her adamın yapacağı iş değil. Bazılarına Allah öyle bir kabiliyet vermiş. Gıybet de kabiliyet işidir. Ama çoğu insan kendisi yapamasa da yapana talip olur. Yapanı dinler. O dinlemek de yapmak kadar büyük bir durumdur. Aslında biz dinlemeyi bir kapatabilsek bu manada dinleyen kulaklar olmasak söylendiği zaman biraz sonra söyleyeceğim bazı tepkiler ortaya koysak bir müminin yapabileceği şeyler yapsak inanın içimizde bir tane gıybetçi kalmaz ama biz E ee, daha ne dedi daha ne söyledi diyerek adamın içinden söylemediklerini de çekmeye çalışıyoruz o da varsa eğer o kabiliyeti döktürdükçe döktürüyor senaryolar diziyor o biçim film gibi sana anlatıyordu, anlatıyor çoğu doğru mudur yalan mıdır o da ayrı bir mesele ama burada dinlemenin en az gıybeti yapmak kadar kötü bir hastalık olduğunu, büyük bir cürüm olduğunu, aslında gıybetçinin pazarını arttırdığını, onun bu manadaki değerini yani talibi, talibiyetini arttırdığını hiçbir zaman unutmayalım. Girdiniz bir meclise adam coşmuş anlatıyordu anlatıyor. Ne yapar bir mümin? Üç şey yapar. Birincisi o anda gıybet edilen kardeşinin şeref ve haysiyetini savunur. Sus öyle değildir. Yanlış konuşuyorsun. Benim tanıdığım mümin kardeşim asla senin gibi değil. Sus bunları konuşma. Bunu dediğiniz zaman var ya biraz sonra söyleyeceğim nereden olduğunu. Vallahi 14 asır sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı hoşnut edeceksiniz. Siz eğer bir mümin kardeşinizin gıyabında onun şeref ve haysiyetini korursanız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem acayip bir şey vaat ediyor size. Ne vaat ettiğini söyleyeceğim. Bunu yapabilecek yüreğiniz varsa yapın. Gıybetçiye verilecek en büyük karşılık da budur. Bunu yapamadınız. İkinci bir şey daha var. Susturun. Sus kardeşim. Ben bu meclise oturacağım. Sus. Sus. Kimsenin gıybetini benim yanımda yapma yoksa ben bu meclisi terk ederim eğer susmazsa çıkar gidersiniz bu da bir tepkidir Üçüncüsü meclise yaklaştın baktın ki birisinin ağzında kardeşinin eti var girmezsin ne girer o riske girersin çünkü girdin mi Tatlıdır o iş çeker seni de Allah korusun bir yerden bir şey merak uyandırır e dersin e dediğin zaman da ocağın batar girersin işin içerisine. Hiç yok yere 10 dakika 15 dakika sen de o sofrada kötü bir ziyafetin ortağı olursun Allah korusun. Demek ki üç tepkiyi göstermesi lazım mümin. Ya kardeşinin şeref ve haysetini savunması ki en evla ve en doğru olanı bu. Ya susturması ve o meclisi terk etmesi ya da o meclise hiç girmemesi. Bu üçünden hangisini senin gücün yetebiliyorsa o yapan adamla hukukun neyse ona ait bir karşılık verme noktasında ne yapabilirsen bunları yaparsın. Yapmazsan eğer girdiğin o mecliste alabildiğin her türlü bilgi yalan yanlış neyse. Senin hayatına da farklı bir biçimde etki edecek. Allah aşkına gelin şu muhasebeyi beraberce yapalım. Bakın içinizde benden daha yaşlı olan abilerimiz amcalarımız da var. Onlar benim bu sözüme daha da iyi tasdik edecekler. 20 sene önce hayal edemeyeceğimiz nimetler şu anda elimizde. 30 sene önce bire birileri bize şu günleri söyleseydi derdi ki ya sen Hayal görüyorsun. Bugün Müslümanların elinde olan imkanlar kimin elinde var? Biz bir yere benim yaşım çok fazla değil ama ben 20 yıl öncesini konuşuyorum. 20 yıl önce 25 yıl önce bir yere derse gitmek için bile ne bir araba bulabilirdik ne cebimizde para bulurduk. Bir kitap alamazdık. Bir dergiyi 30-40 tane arkadaş elden ele dolaştırır okurdu. Bunlar hayal değil bu memleketin çocuklarıyız ve hepimiz bu günleri yaşadık. Şu anda arabalarımız var, ceplerimizde paralarımız var, evlerimiz var. Evimizdeki en küçük çocuk 10 yaşındaysa 10 yaşındaki çocuğun da elinde telefon var. Herkesin kendine ait özel eşyaları var. Araba desen o da dahil imkanı biraz fazlaysa eğer evde dört tane insan varsa dört tane araba var. İla ahir bir sürü nimet Allah vermiş halen de veriyor üzerimizden aşağıya yağıyor. Peki gelin işin şu tarafına var mı 20 yıl önceki bereket? Yok bereket yok nimet çok bereket yok. Sebeplerinden bir sebep de bu olsa gerek diye düşünüyor musunuz hiç? Şu gıybet meselesi hayatımızı çok fazla sardığı için acaba nimetlerin içine damlayan o haramlar, o sıkıntılar bizden o bereketi, o nimetten lezzet almayı mı alıp götürdü? Üzerinde durmamız gereken bir mesele değil mi? Çünkü gıybet böyle bir şey. Bir damla düşer denize o denizin tamamını murdar eder. Bunu ben demiyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz diyor Ebu Davud'da geçen bir hadis şimdi aktaracağım size. Efendimiz Ayşe anamızın yanında o anda da Safiye anamız geliyor. İki anamız da başımızın tacıdır. Safiye anamız biraz maharetli birisidir çok güzel yemekler yapar. Ayşe anamız da yapamadığı için onu kıskanır. Aralarında öyle bir tatlı da rekabet vardır. Biraz Safiye anamızın boyu kısa hafif de şişmandır. Şimdi aleyhissalatü vesselam efendimiz Safiye annemizin yemeğini mi övdü? Başka bir şeyini mi övdü bilemiyoruz ama Ayşe anamızın damarına basıldı. Ve o anda tuttu sallallahu aleyhi ve sellem efendimize de dedi ki Safiye sana yeter o kadın sana yeter. Bunu derken kastı nedir? O boyu kısa şişman olan kadın sana yeter diyerek onun bir özelliğini arkasından gıyabında konuştu. Ne yaptı biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem? O gadab hali anında anında ve dedi ki ey Ayşe öyle bir söz söyledin ki eğer o söz bir denize karışsaydı o denizin suyunun tamamını ifsad ederdi. Ne dedi ki Ayşe anamız? Dedi ki biraz şişman ya da biraz kısa dedi biz neler neler diyoruz okyanusları ifsad etmişiz biz bizim haberimiz yok kendimizden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dikkat çekiyor bakın düştü bu söz bir denizi ifsad etti İşte bugün hayatlarımız ifsad olduğu için birbirimizi sevemiyoruz birbirimize arka dönemiyoruz birbirimize güvenemiyoruz birbirimize sırt yaslanamıyoruz toplum da bunun için yıkılıyor zaten niye İslam toplumu oluşmuyor bir toplumun içerisinden güveni çekin alın başka bir şey almanıza gerek yok artık o toplum asla belini doğrultamaz ve biz belimizi doğrultamıyoruz bakın dört tane insan bir araya gelip 30 yıl 40 yıl arka arkaya verip Allah'ın dini için hizmet edemiyoruz İki sene sonra bir bakıyorsun bir şeyler başladı. Fiskoslar o onun aleyhine o onun aleyhine kulisler başladı. Kamplaşma başladı. Allah'ın dinine insanları davet edeceğimiz yerde kendi şahsımızın etrafında insanları toplamaya başladık. Bizi sevsinler biz önde olalım bizi fofoflasınlar noktasındaki çabalar bir baktınız o biçim güzel işler için yola çıkılmış olan bir yapı Böyle bir noktaya geldi ve yıkılması mahkum olduğu için de çok geçmeden darmadağın oldu. Bugün halimiz bu bizim. İşte bu hale düşürdüğümüz için de ayrıca Allah katında büyük bir mesuliyetimiz var. Yarın Cenab-ı Hakk'a hesap verirken sadece yaptığımız gıybet değil, ümmetin potansiyelini zayi ettiğimiz için de ayrıca bir hesap vereceğiz ki o hesap hepsinden daha ağır bir hesap. Allah kimseyi o hesaba düşürmesin. Vallahi bilsek var ya tir tir titreriz. Büyük bir hesap. Ümmetin enerjisini, ümitlerini zayi etmek. Şöyle biraz kıpırdanmış duyguları farklı bir biçimde yok etmek. Ha şurada bir iş olur, şurada bir şeyler olur diye birilerinin ümit beslediği yerlere bunu düşürüp orayı yıkmak. Allah katında insanı perişan eder. Dolayısıyla biz bu meselenin bu manadaki ciddiyetini iyice anlamalı ona göre tedbir almalıyız. Yoksa Allah'a söyleyeceğimiz hiçbir sözümüz olmaz. Ne olur ne olur ki girdik bir yere baktık ki birinde biraz böyle farklı haller var yanına yaklaşsak sus da keskin olan o dilinden müminler selamet bulsun sözünü söylesek. Ne olur bakın size ne güzel bir şey söyleyeceğim. Ne dehşet bir şey aslında. Tabi'in neslinden Süfyan İbni Üye'yine bize naklediyor. Onun yaşadığı bir hatıra. Bakıyor ki adamın biri toplamış etrafına birilerini. Falanca hoca filanca alim. Zaten bayılır millet. İmana ait bir ders yap kimse dinlemez. Namazı anlat kimse dinlemez. Falanca hoca de hele bir tane video at. 100 binleri aşmasa gel benim yanıma çünkü böyledir imanı anlatsan kim imanı dinler iman herkes biliyor zaten ama filanca hoca filanca hocanın aleyhinde of o biçim film o film dinlenmeli ve izlenmeli bakın o videolara 100 binleri 500 binleri 1 milyonları aşan videolar onlar İman, namaz, Kur'an, sünnet bunlar dinlenmiyor. Falancanın filancanın aleyhine bunlar inanılmaz derecede insanlara cazip geliyor. O günde var oturmuş birisi filanca alim şöyle feşmekence hoca böyle filanca cemaat şöyle feşmekence grup böyle. Varıyor yanına Süfyan İbni Üyeyne selam veriyor oturuyor. Kardeşim diyor İslam orduları bugün batıda cihat için... At koşturuyorlar. Sen hiç batıdaki cephelere gidip Allah için kılıç kullandın mı? Yok diyor. Doğuda da var İslam askerleri. Doğuya gittin mi? Yok diyor. E güneyde de var. O günler öyle. İslam orduları her tarafta. Güneyde de var. Oraya gittin mi? Yok. Ya kuzeyde? Ona da yok diyor. Ne diyor biliyor musunuz Süfyan İbni Üyey'ine? Desene doğuda... Batıda, güneyde, kuzeyde bütün kafirler senin elinden eminler. Sus da biraz müminler senin dilinden emin olsunlar. Vallahi böyledir, billahi böyledir. Kafirlere yok. Bugün müminler müminlere yapıyor. Müminler müminlerin kuyusunu kazıyor. Müslümanlar Müslümanların sırtında. Müslümanlar Müslümanları harcıyorlar. Böyle dostlar olduktan sonra düşmana ne gerek var zaten düşman yaptıracağını yaptırıyor onların eliyle düşman aklını peynir ekmekle mi yemiş bizim karşımıza çıksın yaptırıyor bizim dostlarımız diye gördüğümüz insanların eliyle yaptırıyor öyleyse eğer halimizde bu işte Süfyan İbni Üye'yine de işte ona dikkat çekiyor. Her taraftaki kafirler senin elinden emin ne senin elin doğuda var ne batıda var ne kuzeyde var ne güneyde var. E sus da bari dilinden müminler selamet bulsun. Dilinle birilerinin lekeleme dilinle karalama. Ne önemli şeyler söylüyor eğer biz anlasak ve gerçekten gereğini yerine getirsek Bu dehşetten dolayıdır bakın Ehli Beyt'in o güzel insanı cennet gençlerinin efendisi olan Hazreti Hasan. Gıybete ne diyor biliyor musunuz affedersiniz ama söyleyeceğim o söylediği için köpek aşı gıybet budur onun dünyasında. Çünkü gıybet yine affedersiniz diyeceğim leş kargalığı yapmaktır leştir o ve sen onun karşısına oturuyorsun onu gagalayarak oradan bir şeyler koparmaya çalışıyorsun yaptığın aslında tam da leş kargalığıdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın en fazla gadaplandığı işlerden bir tanesi Müslüman'ın Müslüman aleyhinde bu işi yapmasıdır. Evet. Abdullah İbni Ömer bize dehşet bir tablo aktarıyor. Tablo şöyle aktarılır Ebu Davud'da ve başka hadis kitaplarında biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi o güne kadar öyle görmemiştik. O günden sonra da öyle görmeyecektik. Hutbede insanlara bir şeyler hut söylüyor. Ama nasıl biliyor musunuz? Hadis şarihlerinde olay anlatılırken aynen böyle söyleniyor. Medine'nin dışındaki evlerdeki bebekleri bile uyandıracak kadar bağıra bağıra Allah Resulü konuşuyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir hutbe irade etmemiştir peygamberimiz. Ama nasıl olmuşsa o gün Medine'de nasıl bir hastalık ortaya çıkmışsa ve selam Efendimiz başka bir münadiye ihtiyaç bırakmayacak şekilde evlerdeki genç kızları, kadınları, bebekleri bile uyandıracak bir ses tonuyla bağıra bağıra şunu söylüyor. Diyor ki ey kalbiyle değil de sadece diliyle iman etmiş olanlar dikkat buyurun konuşan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Müslümanların gıybetini yapmayın. Onların ayıplarını araştırmayın. Zira kim kardeşinin ayıp ve kusurlarını araştırırsa Allah da onun ayıp ve kusurlarını araştırır. Allah kimin kusurlarını araştırırsa dikkat edin onu evinin içinde bile olsa rezil ve rüsva eder. İşte bu niye sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleri söylüyor? Toplumu yıkan unsur bu. Bu kanser bir başladı mı önü alınmaz. Zaten Aleyhselat ve selam efendimizden sonra Hazreti Osman döneminde başlayan fitnelerin altında kardeşliğin yıkılıp yıkılma nedeni de gıybet olduğu için ortaya çıkan o hadiseler oldu. Asr-ı Saadet dediğimiz o toplum bile gıybetle yıkıldı. Eğer olmasaydı belki daha farklı olacaktı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o sıkıntıyı gördüğü için böyle dehşet bir halde bu hutbeyi irad ediyor. Yine müminlerin uykularını kaçıracak bir şey söylüyor. Miraca çıkarıldığımda bakırdan tırnaklarla yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan bir topluluğun yanından geçtim. Bakırdan tırnakları var kendi yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlar merak ettim sordum ey Cibril bunlar kimlerdir Cibril dedi ki bunlar gıybet etmek suretiyle insanların etlerini yiyenler ve onların şeref ve namuslarıyla oynayanlardır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Miraç'taki o tabloyu da yine biz bir yönüyle mesaj alalım. Meselenin dehşetini anlayalım. Nasıl bir karşılık var ahirette? Bunu anlayalım diyerek bunu söylüyor bize. En başta bir şey söyledim. En başta değil de ortalarda. Dedim ya bir yere girdiniz bir, birisi birinin gıybetini yapıyor. En fazla aleyhissalatü vesselam efendimizi sevindiren şey de orada gıyabında bir müminin şeref ve haysetini savunmaktır. Bayılır sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. 14 asır sonra da yapsanız inanın ki aynıdır. Çünkü oradaki o örnekler bize de söylenmiş şeylerdir. Tebuk gazvesi olmuş. alal acele çıkmış sahabi. Bir sahabi var ki çıkamamış. Kabbi Malik Ankara'daki üniversiteli gençlere de onu anlattım. Özellikle Kur'an'ın sadığı nasıl olur? Onun üzerinden mesajları alalım diye. Kendisi diyor ki hiç o kadar güçlü olmamıştım. Allah bana o gün iki deve nasip etmişti. Develerimden biri güçlü. Dedim ki kendi kendime ne de olsa bu güçlü deveye biner gider arkalarından yetiştir, yetişirim. Bugün olmasın yarın dedi. Yarın olmasın öbür gün dedim. Aradan geçti 10-15 gün ve gidemedim yarıncılar helak oldu dedi ya sallallahu aleyhi ve sellem bakın bir sahabi kendisi ayağının nasıl kaydığını bize söylüyor olay uzun kendisi anlatıyor siz o dersi dinlersiniz asıl bizimle alakalı olan kısma getireceğim sizi epey bir müddet gidiyorlar İslam ordusu Efendimiz soruyor bazılarını ama hiç bir maliki sormuyor çünkü kaptan hiç böyle bir şey beklemiyor peygamberimiz bir yere geliyorlar Diyorlar ki sallallahu aleyhi ve sellem kab malik nerede ne oldu o binek de almıştı kendisine kab malik Selim'e oğullarından akraba akrabanın gıybetini yapar ya bir tanesi çıkıyor İsim yok ama Selim'e oğullarından belki amcasının oğlu belki babasının amcasının oğlu diyor ki ya Resulallah bırak onu diyor onun malı mülkü elbiseleri onu alıkoydu kibirlendi onun için gelmedi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hiç bu sözden hoşnut olmuyor. Yüzünün rengi değişiyor o anda bir yiğit atılıyor. Sus diyor. Kab Malik için öyle konuşamazsın. Senin hakkın yok o sözleri söylemeye. Sonra dönüyor sallallahu aleyhi ve selleme. Ya Resulallah vallahi biz Kab'ı salih bir insan olarak biliyoruz. Onu bir şeyler alıkoymuştur dönünce dinleyeceğiz. Ama ben onun iyi bir insan olduğunu biliyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam açıyor ellerini ve o sözü söyleyen insan için orada duada bulunuyor. Kim o sözü söyleyen? Çok onun adını aldı, andık bu son derslerde. Adam gibi bir adam Hazreti Ömer'in ifadesiyle Muaz İbni Cebel. Peki sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi hoşnut kılan o şeyin dayanağı ne? Ne diyor biliyor, biliyor musunuz? Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Kim bir din kardeşinin arkasından şeref ve haysiyetini savunursa Allah da kıyamet günü onun yüzünü ateşe karşı savunur korur. Daha ne desin aleyhissalatü vesselam cennet kazanmak istiyor musunuz bizim elimizde yok biz o fırsatı kaçırdık aynı ortamda olsaydık eğer iyi şeyler yapsaydık belki aleyhissalatü vesselam efendimiz Cennetle müjdelediği o bahtiyarlardan biri olarak bizi de seçerdi. Derdi ki sen de cennettensin. Nerede onu kaçırdık. Ama bir şeyi kaçırmadık. Her kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden cennet müjdesini ne için aldıysa o kapı açık. Zaten onun için o rivayetler söyleniyor. Kim cennet müjdesini... Allah Resulü'nden ne için aldıysa o işi yapan adam belki peygamberden duymayacak direkt ama söylenmiş o söz üzerinden cennet müjdesini aldı bilsin kendisine. Siz bir mümin kardeşinizin arkasından şimdi biri yazmış Twitter'da atmış vermiş veriştirmiş duymuyorsunuz bir tavırdır böyle bir şey yapmaz benim kardeşim diyorsunuz. Bir tavırdır cevap vermeyin böyle adamlarla uğraşmaya değmez bir tavırdır ama mümin kardeşinizin şeref ve haysetini savunmakta bir tavırdır bakın o manada attığınız bir adım cennet müjdesi olacak Allah'ın izniyle ya da buna bireysel manada gerçekten müşahade ettiğiniz şahit oldunuz aynı tavır Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o kapıyı bu şekliyle açıyor bize ve bize söylüyor. Saat gidiyor ama konuyu bitireceğiz. Geçen ders ben zaten 3-5 dakika alacağım var sizden. Saati karıştırdım geçen ders. 8'i biraz geçe başlamışım. Onun için o 3-5 dakikayı da bu ders alacağım hiç kusura bakmayın. Şimdi biz nelere dikkat etmeliyiz? Kardeşlik meselesinde. Gıybet meselesi konumuz. Ama kardeşlik hukukunu koruma noktasında nelere dikkat etmeliyiz? Birincisi... Gıybetimizi yapanlara haklarımızı helal etmek, duymamaya ve görmemeye çalışmak. Bakın bireysel manada sorumluluklarımızı söylüyorum. İkincisi gıybetimizin yapılmasına zemin hazırlamamak, başkalarına malzeme vermemeye dikkat etmek. Üçüncüsü ümmetimizin bu kadar derdi ve sıkıntısı varken Derde dert katmak yerine dert almaya özen göstermek. Şimdi bu üç maddeyi biraz açacağım size. Birincisi gıybetimizi yapanlara haklarımızı helal etmek duymamaya ve görmemeye çalışmak. Emin olun herkesin gıybeti yapılır. Yapılır. Şimdi sen diyelim ki bir işin var bir şeylerle uğraşıyorsun. Ya bana ne yaparsa yapsın. Niye merak ediyorsun senin hakkında ne konuşuyorlar? Niye merak ediyorsun? Ve kalkıp desen ki her kim yapmışsa benim gıybetimi ben ona hakkımı helal ediyorum. Büyük bir erdem ve peygamberin sana bunu söylüyor böyle yap diyor. Böyle yaparsan eğer geçmiş ümmetlerden salih adamların davrandığı gibi davranırsın. Nasıl? Yine Ebu Davud'dan geçen bir rivayet söylüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam oturmuş sahabeyle beraber şöyle bir şey söylüyor. Sizden her biriniz Ebu Damdam gibi olmaktan aciz midir? Ebu Damdam ya da bir başka okuyuşuyla Ebu Dumdum biz Ebu Damdam diyelim. Böyle biri olmaktan aciz midir? Sahabe şaşırıyor. Ya Resulallah Ebudam da kim, damdam da kimdir diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: O sizden önceki kavimler içerisinde bulunan bir kimsedir. O her sabah uyanır uyanmaz şöyle derdi: "Allah'ım, ben bana küfreden kimselere, şerefimi lekeleyen ve benim gıybetimi yapanların hepsine hakkımı helal ediyorum." Allah Resulü aleyhissalatü vesselam boşuna anlatmıyor bunu. Siz de diyor Ebu Damdam gibi olun. Böyle helal edin, duymayın, kulaklarınızı kapatın. Başka işleriniz var, başka işlerinizle uğraşın. Bu manada başka bir teşvikte bulunuyor ve vesselam Efendimiz. Tabinin büyük imamlarından dev ki dev Allah ondan ebeden razı olsun Hasan-ı Basri. Biri geliyor yanına. Ey imam diyor falancası senin gıybetini yaptı ve sana şöyle şöyle dedi başlıyor anlatmaya bunu nerede dedi diyor kendi evinde siz o anda hangi haldeydiniz biz sofranın başındaydık ne yiyordunuz adam başlıyor anlatmaya zaten gıybetçi sever ya konuşmayı işte şu yemek vardı bu mu yemek vardı yuh olsun sana diyor o kadar yemek yedin onları midende sakladın o duyduklarını da saklasaydın da bana getirmeseydin daha iyi olmaz mıydı? İşte budur tavır. Böyle bir tavrı biz takındığımız zaman bu işi bitiririz. Biz müşteri olmasak bu iş biter. Ama buna biz e diye başlayıp daha fazla konuşturmaya çalışırsak o bana da o da alır, alamaz hızını gider de gider artık nereye toslarsa. İkincisi dedim ki gıybetimizin yapılmasına zemin hazırlamamak başkalarına malzeme vermemeye dikkat etmek önemli bir şey. Birini düşünün adı Ahmet olsun toplumun önünde olan bir isim olsun. Şimdi bu isim yanında bir hanımla bir eve girse mümin ahlakı nedir şunu düşünür Ahmet iyi bir insandır. Eğer yanında benim tanımadığım bir hanımla girdiyse büyük ihtimalle o halasıdır, teyzesidir, kız kardeşidir, süt kardeşidir. Bir şekliyle bir hukuku vardır. O asla yanlış yapmaz. Müminin tavrı böyle olmalı. Ama Ahmet'in tavrı da şöyle olmalı. Ahmet tanınan birisi ya kimseyi şüphede bırakacak iş yapmamalı. Milletin kafasına soru işareti Bırakmamalı. Çünkü sünnet bunu istiyor bizden. Allah Resulü aleyhisselatu vesselam itikaftayken yanına gelen Safiye anamızı yanından geçen iki tane sahabi durdurarak bakın bu hanımım Safiye'dir dediği zaman sahabi dehşete kapıldı. Aman ya Resulallah başka bir şey mi düşüneceğiz dedikleri zaman ne dedi Aleyhisselatu vesselam efendimiz? Şeytan insanın damarlarında dolaşır. Bakın. Ve bu konuda herhangi bir şüphe içinize gelmesin. Çünkü peygamberden şüphe duymak insanı iman dairesinden çıkarır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şüpheleri kapatıyor. Bu konuda başka bir şeye meydan bırakmıyor. E sen şüpheni işler yapıyorsun. Ne yaptığını bilmiyoruz ama bir şeyler yapıyorsun. Doğru bir iş yapsan bile karanlık bir iş yapıyormuşsun gibi topluma lanse ediyorsun. Boşu boşuna malzeme veriyorsun insanlara. Bunu yapmaya hakkımız yok hele hele toplumun önünde olan insanların bunu yapmaya hakkı yok ama dediğim gibi biz mümin olarak kim olursa olsun hiç kimse hakkında da bu manada su izanda bulunmaya hakkımız yok. Biz iyi niyetle düşünürüz gözümüzü yumur gideriz bana ne girdiyse girdi ben mi vereceğim hesabını orada bana düşen gözümü yummaktır tecessüs benden istenmez ben bunu yapmaya hakkım yok. Tecessüs yaptığım zaman hakkımı aslında aşmış olurum. Dolayısıyla her şeyi görmem, duymam, bilmem gibi bir sorumlu, sorumluluğum yok benim. Üçüncüsü ümmetimizin bu kadar derdi ve sıkıntısı varken derdet dert kartmak yerine dert almaya özen göstermek. Görüyorsunuz halimizi. Vallahi içler acısı bir haldeyiz. Evet ben gençlerle konuşurken Onlara hep ümit aşılıyorum size de öyleyim. Ama gerçekten işin böyle sağduyuyla masaya yatırılıp konuşulduğu zaman ümmetimizin 50 bin tane derdi var. Ve bu dertler büyüyor küçülmüyor. Her geçen gün imtihan ağırlaşıyor. İsterdim ki size baharı müjdeleyeyim. Evet bahar gelecek ama yakın bir vadede de gözükmüyor. Kışlar çetin gibi gözük duruyor. Ümmetin bundan sonraki süreci biraz daha farklılaşacak ve biz daha ağır imtihanlara maruz kalabiliriz. Bunları iyice bellemeliyiz ve bilmeliyiz. Bu işin bir tarafı olmasa evet biz kendimizi kışa göre ayarlayalım. Allah baharı verirse baş göz üstüne ama şu anda da kıştayız zaten. A Kudüs işgal altındayken başka neyi konuşuruz biz Allah aşkına? Suriye'nin halini görüyorsunuz. Hangi müminin vicdanı sızlamaz bugün o Suriyeli muhacir kardeşlerimizin 50 küsür tane devlet, güya İslam devleti, İslam toplumu devletler dururken kendisine kurtuluş çaresi olarak Avrupa'yı görmesi. Biz düşünsek bizde şu kadar şeref, haysiyet, namus olsa şu kadar Vallahi bundan başka bir dert aramamıza gerek yok. O tabloyu gördüğümüz zaman yüreğimiz yanar ve bir Müslümanın o hale düştüğü için kendimizi kınarız. Bugün kafirin kapısında medet umacak hale gelmişiz ama halen biz birbirimizi yiyoruz. Halen kendimizi ümmetin en büyük adamı görüyoruz. Halen biz kendimizi kurtuluş reçetesi görüyoruz. Bizim biraz burnumuz yansa biraz yüzümüz kızarsa bu kadar dert varken başka bir dert vallahi konuşmayız ve hele birileri kalkıp gıybet edecek. Birileri bizim gıybetimizi etmiş onun peşine düşeceğiz. Birileri farklı bir sevdanın peşine düşmüş bizi de ona sevk edecek. Asla eğer biz o acıyı görsek yüreklere saplanan o hançeri görsek elimize batan iğnelerin hesabını yapmayız. Birileri çelme takmışsa o Allah hesabını verecek. Ben şu anda o yangını görüp o yangını söndürmek zorundayım. Sen de aynı şekilde başka bir mümin de aynı bir şekilde bu sorumluluğumuzun farkına varıp gereğini yapmak zorundayız. Allah o ufka bizleri vardırsın inşallah. Hızlı bir biçimde şunu da söyleyeyim bitireyim. Bu bir hastalık bu hastalıktan kurtulmanın yolu hastalığı teşhis etmektir. Bir adam niçin gıybet eder? Haset ettiğin için. Laf olsun torba dolsun diye ağzını alıştırmışsın yapıyorsun. İnsanları güldürmek için bu da gıybet sebeplerinden birisi. Kendi değerini yükseltme maksadıyla başkalarının değerini küçültmek için asabiyet hastalığına yakalandığın için. Gıybeti beş tane önemli sebepten dolayı insan yapar haset için laf olsun torba dolsun için insanları güldürmek için kendi değerini yükseltme maksadıyla başkalarının değerini küçültmek için asabiyet hastalığına yakalandığı için Teşhis et neden sen niçin gıybet ediyorsun onu iyileştir her birisinin de iyileşme yolu var o halde ne yapmalı bu hastalıktan kurtulmak istiyor değil mi bir Müslüman bir bu işin ızdırabını yüreğinde duy Allah'a dua et salihlerden dua iste bil ki böyle bir hastalığın var Allah'ım beni iyileştir ne olur şu ağzıma dilime sahip çıkmayı bana nasip eyle. dua et. Gidip bir salih insanın yanına gittiğin zaman deme benim gıybet hastalığım var bana dua et. Benim manevi bazı hastalıklarım var onun için dua eder misin? De, dua iste. Çünkü birilerinin sana yapacağı dua inşallah senin de yüreğindeki o ızdırapla örtüştüğü anda şifa olacaktır. Haset için dua eğer gıybet ediyorsa bakın onun şifası şu de o derdin dermanı şu haset ettiğine dua et. Ona insanlar içinde taltif et. Kolay mı? Asla ama zorlarsan kurtarırsın. Mesela amcanın oğlunu kıskanıyorsun. Neyini kıskanıyorsun? Başarılı. Aç ellerini arkandan Allah'ım onu daha da fazla yücelt. Daha da büyüt. Başarısına başarı kat. Şeytan diyecek dur yapma diyecek sen şeytana rağmen dua edeceksin. Sonra toplumun içerisinde ona taltif edeceksin. Bunu iki üç kere yaptığın zaman Allah içinden alacak onu. Bunun yolu bu başka bir yolu yok. Ne bunun eczanede bir ilacı var ne başka formülü var. Bunun işi bunun formülü bu. Yaparsan eğer Allah'ın izniyle haset ettiğim birinin hem gıybetinden hem de o haset hastalığından kurtulursun. Üçüncüsü boş kalmışsın dostum. Boş zamanlarını tanzim et ve kendini daha fazla Hak ile meşgul et boş kalan adam gıybet eder hele bir yorulsan nerede gıybet etmeye takatin kalacak yor kendini küheylanlar gibi dedim ya ümmetin bu kadar derdi var koş koşabildiğin kadar oraya koş oraya koş hele bu yıllarda Allah vermiş gençliği senin zaten gücün var enerjin var e şeytan o enerjini başka yerlerde Harcayacak sen ona niye veresin Allah için harca oraya git oraya gel oraya git oraya gel. Başkalarına git tebliğ et başkalarıyla konuş başkalarının dertleriyle ilgilenen 50.000 bin tane yapacağın iş var. Geleceksin akşam başını koyacaksın yastığa hiç kimseyi duymadan o yorgunlukla yatacaksın. Uykundan da lezzet alacaksın. Ertesi sabah sabah namazıyla bir daha başlayacaksın tekrardan koşmaya. Bu manada koştukça yoruldukça. Hayatını tanzim ettikçe gıybete hayatında yer kalmayacak. Dördüncüsü nefsini unutmuşsun kendi eksiklerini hatırla başkalarıyla uğra uğraşma. Ne diyor biliyor musunuz Abdullah İbn Abbas o tercümanı Kur'an olan o büyük insan. Arkadaşının kusurlarını hatırlayıp onlar üzerine gıybet edeceğine hemen kendi kusurlarını hatırla ve onları düzeltmeye çalış. Kimin kusuru yok ki kendi kusurlarımızla uğraşsak başkalarıyla, başkalarıyla zaten uğraşmayacağız. Hasan-ı de onun için diyor. Ey Ademoğlu kardeşinin gözünde olan küçük bir çapağı görürsün de kendi gözünde olan kocak çapağı görmemezlikten gelirsin. Sen kendine bir baksan başkasına bakmaya fırsat kalmayacak. Beşincisi de şu kendini kefaret ödemeye zorla ve bu konuda hassas ol. De ki: Mümin kardeşimin eğer ben gıybetini yaparsam 100 lira Allah yolunda infak edeceğim. Yaparsam eğer bir gün oruç tutacağım. Yaparsam eğer şu kadar rekat namaz kılacağım. Sen bilirsin. Şimdi tebeyi tabi neslinden Abdullah İbn Veh kendisi anlatıyor. Kendi hastalığını nasıl tedavi ettiğine dair. Diyor dedim ki kimin gıybetini yaparsam oruç tutacağım. E yaptım oruç tuttum. Yaptım oruç tuttum baktım ki oruç bana ağır geldi. Dedim ki değiştireyim bunu. Kimin gıybetini yaparsam şu kadar dirhem sadaka vereceğim. Baktım sadaka da bana ağır geldi. Ve dirhem sevgisi bana gıybeti bıraktırdı. Canı acıtırsa bazı kefaretler bıraktırır insana. Bu da bir terbiye sistemidir. Kendi dünyanızda bu manada bir kefaret, bir bedel tayin edip o konuda kendinizi bir şekliyle terbiye edebilirsiniz. Cenab-ı Hak hepimizi o terbiye edilmişlerden eylesin. Bakın ahir zamandayız, fitne zamanlardayız, zamanlarındayız, zor zamanlardayız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bu zamanları haber veriyor. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki bir adam bir toplumda oturacak. Kalkmak isteyecek ama içine düşeceği tehlikenin korkusundan yerinden kalkamayacak. Soracaklar nedir o tehlike? E kalkarsam arkamdan gıybet yapılır. Çünkü herkes birbirinin gıybetini yapacağı için... Böyle bir korku olacak ve kimse kimseden emin olmayacak. O hallere geldik İşte ben de şu anda benim sesimi dinleyen siz kardeşlerime siz 21. asırda sufa mektebinin talebeleri olmaya aday olan kardeşlerime diyorum ki gelin her zamanda fitne zamanlarında da Allah'ın seçtiği bazı fidanlar vardır fidan kulları. Allah'ın seçtiği özel kullar gelin onlardan olalım. Niye kirletelim şu dudakları şu lisanı niye kirletelim şu kulakları. Derdimiz büyük bizim sevelim derdimizi derdimize sevdalanalım başka hiçbir şeyi de kendi dünyamıza taşımayalım. Allah hepimize bu ufku bu güzelliği bu seviyeyi bu kaliteli iman seviyesini nasip eylesin. Ve alhamdulillah Rabb al-alamin, fatiha